Cümlelerin arasındaki irtibata geldik. Ve bu kelime vahuve bi kulli şeyin alim cümlesine atıftır. Halbuki aralarında münasebet olmadığı gibi id diğer bir idi iktiza eder. Binaaleyh böyle bir takdire lüzum vardır. İd halakama halaka muntazaman ve iz kal rabbuka ila ahir. Bu takdirde ikinci id birincisine atf ve her iki cümle arasında da münasebet bulunur. İnni جَاعِلٌ ja fil الْأَرْضِ خَلِيْفَةِ Cenab-ı Hak, müşavere yolunu öğretmek ile beşerin hilafetindeki hikmetin sırrını melaikeye istifsar ettirmek üzere bu cümleyi söyledi. Samiin zihni üç noktayı nazara alarak harekete geçti. 1- Melaike ne dediler? 2- Taaccüb hikmeti sordular. 3- Cinlere halife olmakla beraber, beşerde de kuvve-i gadabiye ve şehebiye halk edilmiştir. Bunlar cinlerden daha ziyade fesat yapacaklardır. İşte Kur'an-ı Kerîm, قَالُوا اَتَجْعَلُ ف۪يهَا مَنْ يُفْسِدُ ف۪يهَا وَيَسْفِقُ الدِّمَاۜ cümlesiyle, o üç noktaya işaret etmiştir. Melaikenin sual-i ve istifsarları bittikten sonra, Sami, Cenab-ı Hak'tan verilecek cevabı beklerken, Kur'an-ı Kerim, "Kâl inni a'lemu mâ lâ cümlesiyle cevap vermiştir. Yani eşya ve ahkâm sizin malumatınıza münhasır değildir. Ademi ilminiz onların vücuda gelmeyeceklerine sebep olamaz. Benim beşerin hilkati hakkında bir hikmetim vardır. O hikmetin hatırası için fesatlarını nazara almam ferman etmiştir. Cümlelerin heyet ve nüktelerine geldik. وَاِذْ قَالَ رَبُّكَ إِلَى آخِرْ atf ifade eden bu vav, münasebet atfiyenin iktizasına binaen, وَاِذْ قَالَ رَبُّكَ إِلَى آخِرْ cümlesine, matufun عَلَيْهِ olmak üzere, اِذْ ma مَا خَلَكَ مُنْتَزَمًا cümlesinin takdirine işarettir. Ve keza, id, zamanı maziyi ifade ettiği cihetle, sanki zihinleri geçmiş zamanların silsilesine götürür veya o silsileyi bu zamana getirir, ihzar eder ki zihinler o zamanlarda bu kova gelmiş olan hadiseleri görsünler. Rabbuke bu tabir melaikenin aleyhine bir hüccet ve bir delildir. Yani Allah seni terbiye etmiştir, haddi kemale eriştirmiştir ve seni beşere mürşit kılmıştır ki fesatlarını izale edesin. Demek nev-i beşerin en büyük hasenesi sensin ki onların mepsebetlerini setrediyorsun. Lil -melaiketi. Cenab-ı Hakk'ın müşavere şeklinde melaike ile yaptığı muhavere, melaikenin beşer ile fazla bir irtibat ve alaka ve münasebetleri olduğuna işarettir. Çünkü melaikenin bir kısmı insanları ediyor, bir kısmı kitabet işlerini görüyor. Demek insanlarla alakaları ziyade olduğundan, insanların ahvaline ehemmiyet veriyorlar. İnni, etje'lü ile yaptıkları istifhamdan anlaşılan tereddütlerini reddetmekle meselenin azamet ve ehemmiyetine işarettir. İnni burada ya mütekellimü muhadde ile ve iz kulnâ da ma'al gayr zamirinin zikirlerinden şöyle bir işaret çıkıyor ki Cenab-ı Hakk'ın halk ve icat fiilinde vasıtanın bulunmadığına kelam ve hitabında vasıtaların bulunduğuna işarettir. Bu nükteye delalet eden başka ayetler de vardır. Ez cümle: İnna Enzelna illeykel kita ve bil hakkkilitahkume beynen nasi bime Erak Allah, ayeti kelimesinde azamete delalet eden zamiri cem'i, vahide vasıtanın bulunduğuna işaret olduğu gibi, Bime Erak Allah de müfret hükmünde olan لَفْزَ-i Celal, manaları ilham etmekte vasıtanın bulunmadığına işarettir. Cahilun kelimesinin, Halikun kelimesine tercihan zikri, melaikenin medar-ı şüphe ve mucibi istifsarları, halk ve icat fiili değildir. Zira vücud, hayr mahzdır, halk, Allah'ın fiilidir. Allah'ın fiili, lâ eldir Ancak melaikeyi şüpheye davet eden ve istifsarlarına mucib olan, ca'ildir. Yani, Cenab-ı Hakk'ın beşeri arzın tamirine tahsis etmesidir. Fil ardıdaki fiyinin alaya tercihi, beşerin yer üstünde olduğu ala kelimesinin manasına muvafık ve münasib iken, tercihan fiyinin zikredilmesi, beşerin bir ruh gibi arzın cesedine nef ve nüfuz ettiğine ve beşerin ölüp inkraz etmesiyle arzın yıkılmasına işarettir. Khalife, <gülüyor> bu tabir, arzın insanların hayatına elverişli şeraiti hayiz olmazdan evvel, Arzda idrakli bir mahlukun bulunmuş olduğuna ve o mahlukun hayatına o zamandaki arzın evvelki vaziyetleri muvafık ve müsait bulunduğuna işarettir. Halife tabirinin bu manaya delaleti muktezai hikmettir. Amma meşhur olan manaya nazaran o idrakli mahluk cinlerden bir nev imiş. Yaptıkları fesadtan dolayı insanlar ile mübadele edilmişlerdir. قَالُوا اَتَجْعَلُ ف۪يهَا مَنْ يُفْسِدُ ف۪يهَا وَيَسْفِقُ الدِّمَا Bu cümle, müste'nifedir. Bu istiğnaftan anlaşılıyor ki, Cenabı Hakk'ın melaike ile olan hitabı, samii şöyle bir suale mecbur etmiştir ki, acaba melaikeler, komşuluklarına gelecek insanları nasıl karşılayacaklardır? Hem onlar ile beraber olmaya ve komşu olmaya rızaları var mıdır? Hem fikirleri nedir? Kur'an-ı Kerim, Kalu eteç cümlesiyle o suali cevaplandırmıştır. Sual, kalu eteç alu ilâ akir cümlesi id kale cümlesine ceza olduğuna nazaran aralarında lüzum lazımdır. Halbuki lüzum görünmüyor. Cevap, Melaike arzın müekkelleri bulundukları cihetle, arz onların idaresinde olur. Bu itibarla insanların arza halife kılınması hakkında melaikenin fikirlerini izah etmek lüzumu vardır. Kâle kâlu tabirleri mukabele ve muhavere şeklinde müşavere üslubunu insanlara öğretmek içindir. Yoksa Cenab-ı Hak müşavereden münezzehtir. Meleaykenin etecalu ile yaptıkları istifhamdan maksat cale ca itiraz, cali ca inkar etmek değildir. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın fiillerine itiraz etmeye ismetleri maniidir. Ancak câlin sebebi mahfi olduğundan taaccüple sebep ve hikmetini sormuşlardır. Câl tabirinden anlaşılıyor ki insanın ahvali vaziyetleri ne tabiatın iktizasıdır ve ne de fıtratın icabıdır. Ancak bir Ca'il'in câli ca iledir. Sual fiha mesafe pek kısa olduğu halde ikinci fiha'nın zikrine ne ihtiyaç vardır? Cevap Birinci fiha ile beşerin bir ruh gibi arzı nüfuz etmesiyle arzı ihya etmesine, ikinci fiha ise beşerin fesadı dahi Azrail gibi arzın kalbine kadar pençesini sokup arzı imatesine işarettir. Demek beşer bir taraftan arzın şifası için bir ilaç iken diğer taraftan ölümünü intac eden bir zehirdir. Men beşerden kinayedir. Kinayenin tasrihe sebebi tercihi Melaikenin maksadı beşerin şahsiyeti olmayıp ancak kendilerine sakil ağır gelen bir mahlukun Allah'a isyan etmesine işarettir. Yüksidu fesadın isyana bedel zikri isyanlarının nizam-ı alemin fesadına sebep olacağına işarettir. Devam ile teceddüdi ifade eden muzari sigası ile fesadın zikredilmesi Melaikenin asıl istemedikleri ve inkar ettikleri ancak isyanlarının devam ve istimrar ile vukua geleceğine ait olduğuna işarettir. Melaike, beşerin isyanlarının devam ve istimrarını ya Cenabı Hakk'ın ilamı ile bilmişlerdir veya levh-i bakıp ondan almışlardır veya insanlardaki kuvve-i gazabiye ve şehviyeden anlamışlardır. Fiha kuvve-i şehviye ile arzda fesat hasıl olur, kuvve-i gazabiyenin tecavüzü katle kitale mahal olur halbuki arz takva üzerine tesis edilmiş bir mescid hükmündedir va fesat ile sefk gibi iki rezileyi birbirine atf ve cem eder çünkü fesat sefki dimaya sebeptir yesfikunen'in yektulun'e ye tercihan zikrinden anlaşılıyor ki sefk zulmen yapılan katildir bu ise fesada daha münasiptir. Çünkü katlin ifade ettiği mana, katlin mübah kısmına da şamildir. Cihatta veya bir cemaati kurtarmak için yapılan katiller gibi ki, bu katil, fesada münasip olmaz. Eddime Sefk kelimesinin delalet ettiği ıraka demi te'kiddir. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ <لك> Beşerin cealindeki hikmeti soran melaikeye, Sanki şöyle bir itiraz varit olmuştur. Beşer'in Allah'a yapacağı ibadet ve takdis onun celaline sebebi kafi gelmez mi ki celalin hikmetini soruyorsunuz. İşte vav-ı haliye ile zikredilen ve nahnu nusbihu cümlesi güya o itirazı defetmeye işarettir. Nahnu maasi'den masum melekelerin cemaatlerinden kinayedir. Cümlenin cümley-i ismiye şeklinde zikredilmesi Tesbihin melaikeye bir secîye olduğuna ve melaikenin tesbihata mülazım ve müdavim olduklarına işarettir. Nüsebbihu bihamdik Bizler bütün ibadetlerin sana mahsus olduğunu kainata ilan ve Cenab-ı Uluhiyetine layık olmayan şeylerden münezzeh olduğuna iman ve bütün evsâfu azamet ve celal ile müttasif olduğuna itikad ediyoruz. Ve nukaddisu lek. Bu lam yasıladır bir manayı ifade etmez veya talil ve sebebiyet içindir. Birinci ihtimale göre, نُقَدِّسُكَ takdirinde olur. Yani seni takdis ve tathir ediyoruz demektir. İkinci ihtimale nazaran, li eclike takdirinde olur. Yani biz nefislerimizi, fiillerimizi günahlardan temizlemekle beraber, kalplerimizi masivandan çeviriyoruz demektir. Bu vav ise iki rezileyi cem ve birbirine atfeden yesfiküdeki vabın aksine ve inadına olarak biri takdis, diğeri tesbih, iki fazileti cem ve birbirine atfediyor. Wa <gülüyor> inni alemu mala ta'lemun. Bu cümle melaikenin istifsarından sonra acaba Cenab-ı Hak istifsarlarına nasıl cevap verdi? ve taaccüplerini ne ile izale etti ve beşerin onlara tercihindeki hikmet nedir diye samiin kalbine gelen suale icmalî bir cevaptır tafsili sonra gelecektir inni a'lemudeki inne tahkiki ifade etmekle tereddüt ve şüpheyi defetmek içindir bu ise müsellem olmayan nazarî hükümlerde olur halbuki burada Allah'ın halkın bilmediklerini bilmesi müsellem ve bedihi bir hükümdür Haşa, melaikenin bu hükümde tereddütleri yoktur. Binaen aleyh burada bu inne Kur'an-ı Kerim'in icaz için ihtisaren icmal ettiği birkaç cümleye işarettir. 1. Beşerdeki maslahatlar ve beşerin hayri kesire nispeten mefsedetleri şerri kalildir. Şerri kalil için hayri kesiri terk etmek hikmete muhaliftir. 2. Beşerin hilafeti olan sırrı liyakati meleike meçhul Halikçe malumdur. 3. Beşerin onlara tercih hakkını veren hikmet melaikece meçhuldür. 4. İnnenin ifade ettiği tahkik bazan sarı hükm'e değil, cümlenin bir kaydından istifade edilen zimni bir hükm'e racı olur. Burada İnnenin tahkiki la teâlemûne kaydından istifade edilen hükmü zimniye racıdır. Yani Sizler muhakkak bilmiyorsunuz ve keza Allah'ın ilmi lazım, beşerin vücudu melzumdur. Bu cümlede ilmi ilahinin vücuduna delalet eden a'lemudan beşerin vücuda geleceği tebarruz eder. Çünkü alemunun delaletine göre ilmi ilahi taalluk ve tahakkuk etmiştir. Öyleyse beşerin vücudu herhalde olacaktır. Melaikiye verilen o icmali cevabın tahkiki hakkında اِنَّ اللّٰهَ hakim ayetinden şöyle bir izahat alınabilir ki, Cenab-ı Hakk'ın ef'ali, hikmetlerden, maslahatlardan hali değildir. Öyleyse mevcudat, halkın malumatında münhasır değildir. Öyleyse, melaikenin ademi ilimleri, beşerin ademi vücuduna delil olamaz. Ve keza, Cenab-ı Hak hayr mahz olarak melaikeyi yaratmıştır, şerr mahz olarak da şeytanı yaratmıştır. Hayır ve şerden mahrum olarak, Behaim ve hayvanatı halk etmiştir. Hikmetin iktizasına göre, hayır ve şerre kadir ve cami olarak dördüncü kısmı teşkil eden beşerin yaratılması da lazımdır ki, beşerin şeheviye ve gazabiye kuvvetleri kuvve-i akliyesine münkat ve malup olursa, beşer mücâhidesinden dolayı meleğeeye tefevvuk eder. Aksi halde hayvanattan daha aşağı olur çünkü özrü yoktur.